Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Amerika seyahatimiz bugün sona erdi. Size Almanya'dan, Bonn yakınından hitap ediyorum. Amerika'ya aile eğitim kampı için çağırmışlardı bizi. Onların çağırdığı zaman da bizim durumumuz müsait değildi. Buradan kıymetli kardeşlerimizi, emekli profesör kardeşlerimizi, İnternet'te görevli hocalarımızı göndermiştik. Çok memnun olmuşlar. Ama bizi de gene istediler. Hocam vakit geçmiş de olsa hani vaktinde eda edilmeyen namazın kaza edilmesi gibi size gene gelin demişlerdi. Biz de bir aylık bir Amerika efendim daveti ile Amerika'da gezdik. Amerika'yı daha yakından görmüş olduk. Sonbahar mevsiminde sakin efendim herhangi bir Program yoğunluğu ve hızlılığı olmadan çeşitli şehirleri dolaştık. New York'ta arkadaşlarımız bir mescit açmışlar, ona çok memnun oldum. Amerika daha yakından tanıyınca beni daha fazla etkiledi. Çok önemli, çok büyük bir ülke, uçsuz bucaksız bir ülke. Bir ay geçiyor, geçiyor. Hiçbir şey yapmamış gibi oluyor insan, yani her tarafını görememiş gibi oluyor. Efendim Amerika'yı e, Müslümanların e, ihmal etmemesi lazım diye bir kanaate geldim ben. Yani şahsen biz ihmal etmişiz, efendim, çok e, meşgul olmamışız e, Türkler olarak. Ve Almanya'ya daha çok kardeşlerimiz gittiği için, yoğunluk orada olduğu için bütün çalışmalar Almanya'da yapılmış. E, teşkilatlar, camiler Almanya'da kurulmuş. Dernekler Almanya'da kurulmuş işçilere hizmet olsun diye. Amerika ihmal edilecek bir ülke değil. Çok önemli bir ülke. Efendim çok büyük ilgi var. Hatta sevgi var. Müsait bir ortam var İslam için. Oradaki arkadaşlarımızla sohbet ederken anlattılar. Kitapçı Muzaffer diye tanınan Muzaffer Ocak, Ozak Hazretleri efendim ve orada uzun çalışmalar yapmış. Çok da güzel olmuş çalışmalar. Birçok kimse efendim Müslüman olmuş Amerika'da, Amerikalılardan. Hatta Yahudilerden Müslüman olmuş ki Yahudi olup da efendim Müslüman olan azdır. Çünkü Yahudiler çok güzel eğitim yapıyorlar orada. Cıvıl cıvıl efendim böyle caddeler, sokaklar Brooklyn'de efendim etrafta Yahudilerin havraları, tesisleri efendim okulları, hastaneleri çok e, candan bir çalışma içinde ve Yahudiliği çok güzel öğretiyorlar kendi mensuplarına. Onun için onlardan birisinin böyle ayrılıp da e, Müslüman olması önemli bir olay. Yani o eğitimi aşıp o eğitimin üstünden İslam'ın hakkını olduğunu anlayıp gelmesi ilginç. Arkadaşlarla oturduğumuz zaman sizin de ilginizi çekecek diye söylemeyi uygun buluyorum. Efendim anlattılar orada bizzat olayların içindeki arkadaşlar e, yani yer dar geldiği için en büyük kiliseleri tutuyorduk diyorlar. E, Muzaffer Hoca Efendi'nin sağlığında efendim bin kişi kadar Amerikalı geliyordu bizim e, o tuttuğumuz kiliseye. Amerikalı zenginler böyle efendim itibarlı hatta Müslüman olmuş veya olmamış efendim e, meraklı Amerikalılar geliyordu. 300 kadarı biz zikir yaptığımız zaman zikre bizzat iştirak ediyorlardı, katılıyorlardı diyor anlatan arkadaşımız. Efendim, hatta anlatan kardeşimiz yine bana e, çok ilginç bir şey söyledi. Bir gün diyor zikirde e, savur edebiliyor musunuz, tahmin edebiliyor musunuz? Sağ yanımda hahan başı vardı. E, çok ilginç kıyafetleri var, e, sakalları var efendim pardesürleri var, geniş kenarlı fötör şakaları var e, ya, dindar Yahudilerin. E, saçlarını tıraş ediyorlar, takke giyiyorlar bazıları ve e, yanaklarının kenarından, şakaklarından böyle e, örgü gibi uzun saçlar, e, zülüfler sarkıyor. Bir tarafta böyle hahan başı, bir tarafta zülufli bir Yahudi. Onlarla kol kola girmiş vaziyette zikri devran yapıyordu kalveti usulüyle. Onu unutmuyorum diyor. Bir gün tuttukları kilisenin başpapazı gelmiş. bu zafer Hoca Efendi'nin yanına diz çökmüş, oturmuş karşısında. Demiş ki bana bir Müslüman ismi ver. Hoca Efendi rahmetli de vermiş, rahmetullahi aleyh ondan sonra 2-3 ay sonra tekrar geldiğinde demiş hocam sen bana Müslüman ismi verdin ama takke vermedin bir de takke ver demiş. Yani Amerika böyle e, Teksas'ta kuyuları olan bir efendim Yahudi Müslüman olmuş. Efendim Amerika'nın çok meşhur merkezi yani New York'un Manhattan adası var. Manhattan adasında iki daire bağışlamış. Bunlar yani sevgiyi ve ilgiyi gösteren birer gösterge. Amerika çok önemli. Onun için e, benim çok ilgimi çekti, efendim şevkimi arttırdı, sevindirici haberler tabii. En çok dikkatimi çeken hususlardan birisi, efendim e, muazzam bir din hürriyeti var. Yahudiler gayet rahat dinlerini yaşayıp öğretip, efendim e, tam Yahudice yaşayabiliyorlar. Hıristiyanlar kendi inançlarını ça aykırı bile olsa çok ters bile olsa aynen giyimleriyle kuşamlarıyla yaşayabildikleri efendim bölgeler bulmuşlar ve e, toplumlar kurmuşlar. Mesela çok kadınla evlilik var bazı e, Hristiyan toplumlarda. Galiba Yahudilerde de çok kadınla evlilik var ki bir e, alimleri bizim kardeşlerimizden birisi ben demiş ihtiyarım bana bir ikinci eş Bulur musun diye ricada bulunmuş. Yani resmi bir şekilde tabii. Ama demiş çok genç olmasın dedikodu olur. Ben 70 yaşındayım. Yani o da yaşlı olsun. Aile bakımından ihtiyaç duyuyorum. Eşim başka yere seyahat ettiği zaman efendim, bana ilgi gösterecek birisinin olması lazım falan diye. Yani Amerika'da ilk dikkatimi çeken engin bir din. E, hoşgörüsü tam bir liderlik yani kimse kimseyi kınamıyor dini inanıcından dolayı kınamayacak şekilleri de var yani mesela efendim e, medeniyeti reddeden Hristiyan gruplar var efendim elektrik kullanmıyorlar otomobil kullanmıyorlar atlı arabalarda geziyorlar eski kıyafetlerini koruyorlar efendim e, okuyan çocukların evlatlıktan reddediyorlar yani bizimkiler bilsin diye siz de duyun şaşırın diye söylüyorum bunları ilginç ama herkes serbest. Herkes şehir kurmuş, bir bölgeye yerleşmiş, inancını yaşıyor. Amerika inancını yaşamak için uygun bir yer. Hatta arkadaşlara söyledim, bakın kanun çıkmış o kanunu. Türkiye'deki bazı gazeteler bildirmişlerdi ama bana gönderin. ben onun İngilizcesiyle beraber yayınlayayım dergilerimizde, radyolarımızda, televizyonlarımızda. İşte herkes dininde hürdür. Müslümanlar Müslümanlığında hürdür. Başını örtebilir. Sakal bırakabilir. Masasın üstünde Kur'an-ı Kerim bulundurabilir. Dinini yaymak ve beğendirmek için yemeklerde muhtelif yerlerde konuşmalarda yani karşısındakine dinini telkin edebilir. Bu serbesttir diye kanun çıkmış. Efendim çok herkes memnun bu durumdan. Ben de tabi çok sevindim. Amerika'nın uçsuz bucaksız bir diğer efendim nüfusu var, sanayi var efendim. Büyük bir devlet itibarı var ama en önemlisi herhalde bunun kaynağı olan hürriyet var. Hürriyetler var, gerçek hürriyetler var ve dindarlık var. Herkes dinini istediği gibi yaşıyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü maalesef efendim bir seneden beri Türkiye'de Geçtiğimiz Ramazan'da da gördüğümüz gibi dinlere, inançlara, tarikatlara, zikre efendim böyle çeşit çeşit saygısızlıklar yapıldı. Yani Amerika'da olsa hepsi hapsi boylardı. Büyük cezalara çarpılırlardı. O yayınları yapan e, gazeteler ve Efendim televizyonlar, radyolar e, aksi yayın yaptı. Hürriyetleri çiğniyor, insan haklarına saygı göstermiyor, din hürriyetini zedeliyor. Efendim, inanca tan ediyor diye efendim hepsi ceza yerdi tabii Amerika'nın en çok hoşuma giden taraflarından birisi hürriyeti güzel tabi ama e, en güzel tarafı üniversitelerinin çokluğu ve ilme verilen önem her şeyde ilmin en önde olması mesela sadece bir Boston şehrinde böyle 70 tane üniversite olduğunu duyunca arkadaşlarıma dedim ki Mehmet Said Kodku Vakfı Vakfı'nı kurmuşsunuz. Boston'da hemen bir şube versin. Çünkü Boslon madem 70 tane üniversite var çok önemli bir yer. İşte böyle güzel e, izlenimlerle, tatlı hatıralarla böyle beni hayretten hayrete düşüren efendim, şeyler görerek, güzellikler görerek ibretli bir gezi oldu benim için. İnşallah Amerika'yla yakından ilgilenmek ve Amerika'yla ilgili çalışmaları daha çok yapmak lazım. Ee, herkesin yapması lazım. Önemli görüyorum. Amerika'yı biraz daha şey buldum. yani e, Tür Avrupa'dan daha ileri buldum. Yani Türkiye'den çok daha ileri de e, haklar ve hürriyetler bakımından. Avrupa'da zaman zaman baskılar e, duyuluyor. Mesela şeyde e, Alm Almanya'dayken duymuştum. İşte Arama bahanesiyle bir camiye polisler gelmişler, girmişler köpekleriyle ayakkabılarını çıkartmadan ibadethane her tarafı aramışlar. Tabii köpekleriyle gelmesi yani esrar var mı, efendim, uyuşturucu, ticareti yapılıyor mu? Müslüman içki bile içmez, esrarı içer mi? Yani olmadığı belli, böyle bir şey olmaz yani. Amerika'da kesinlikle olmaz ama burada biraz böyle gözdağı vermek, efendim, bazı teşkilatları sindirmek gibi şeyler yapılabiliyor. Demek ki tam olgunlaşamamışlar. efendim Zaten Amerika'ya giden grupların çoğu da Avrupa'daki dini baskılardan geçtiğimiz asırlarda o baskılardan kurtulmak için gitmişler. Bunlar bize ibret olmalı. Tabi insan gezer, ibret alır, görür, ibret alır, öğrenir, ibret alır, bildiğini uygular. Bunları onun için söylüyoruz. Türkiye'deki baskıcı ve mütecaviz ve küstah ve efendim inanca karşı saldıran insanları da temenni ederim. Biraz fırsatları olsa da Amerika'ya gitseler orada din hürriyetinin nasıl uygulandığını görseler diye temenni ediyorum. Efendim bu kadar açıklamadan sonra efendim hava durumunda vereyim. Çok güzel pırıl pırıl güneşli bir havada geldik. Efendim New York'a da geceden bindik uçağa, yatsıdan sonra 8 civarında kalktık. Efendim e, tabi sabah vakti uçakta oldu. 9-9.30 civarında da efendim, şeye indik. Fırankurt Havaalanı'na pırıl pırıl güneş, yemyeşil ortalık. Böyle e, görkemli güzel manzaralar çok hoşuma gitti yani. İşte böyle bir yere tekrar gelmiş olduk. Şimdi e, cuma konuşmamızın hadisi şeriflerini okumaya başlayalım bu seferki hadis-i şerifler ahlak üzerine efendim seçim, seçtiğim hadis-i şerifler yanımdaki hadis kitabından e, birinci hadis-i şerifi efendim Ebûn-u el el-İsfahani -isfah İsfahani veya İsfahani denilebilir o e, mübarek zat alim e, kaydetmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhametle ilgili bir hadis-i Buyuruyor ki: "Hâb ve abdün ve hasir. Lem yec'alillahu taala fi kalbihi rahmeten lil beşer." Sadaka Rasulullah fi kal, kemâ kal. Kısaca söyleyeyim, kelimelerini sonra açıklarım. Efendim, Allah'ın kalbine İnsanlar için bir acıma hissi, şefkat hissi, merhamet hissi vermediği efendim, e, bir kul mahvu perişan olur, haib ve hasir olur, dünya ve ahirette çok ziyan eder, efendim e, tabi cezalanır e, denmiş oluyor. Habe, haib olmak yani haybete zarara uğramak demek hasirede husrana uğramak demek. Habe abdun ve hasire yani kul böyle olan bir kul haib ve hasir olur. Yani her türlü zarara, hüsrana, pişmanlığa, cezaya uğrar demek. Kim yani? Lemiyecallillahu taala fi kalbihi rahmeten lil beşer. Kalbine insanlar için merhamet, şefkat, hissin. Allah'ın, Allahu Teala Hazretlerinin vermediği bir katı katli kul çok fena olur sonra. Çok cezaya uğrar. Ahireti mahvolur. Çok haip ve hasir olur. Pişman, perişan olur. Mahvolur demek. Şimdi bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi merhametli olma teşvik ediyor. Zaten biliyorsunuz allah Teala Hazretlerinin kitabı da Bismillahirrahmanirrahim yani Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlıyor. Fatiha'da da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahim diye bu iki sıfat yani merhametle, şefkatle, sevgiyle, acımayla ilgili sıfat e, dile e, getiriliyor, ifade buyuruluyor allah Teala Hazretleri merhametlilerin en merhametlisidir. Şefkatlilerin en şefkatlisidir. Kullarını sever, kullarına acır, kullarına lütfeder, günahlarını bağışlar. Tevbe edenin tevbesini kabul eder, dua edenin duasını kabul eder. Efendim çok merhametlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de çok böyle rauf ve rahim bir kimseydi. Yani çok efetli, yumuşak kalpli ve çok merhametli, şefkatli bir insandı. Ümmetine bir zarar gelmemesi için aman ümmetim zarar görmesin. Aman ümmeti Muhammed rahat etsin. Aman ümmeti Muhammed dünyada ahirette bahtiyar olsun, yanlış bir şey yapmasın. Ümmete gelen bir zarar, gelecek olan bir zarar onu üzerdi. Ufukta böyle biraz fırtına alameti gördüğü zaman... Böyle bir efendim, sarı bulutlar, kırmızı bulutlar geliyor, kara bulutlar geliyor diye gördüğü zaman kendisinin beti benzi atardı, sararırdı. Acaba eski ümmetlere gelen cezalar gibi benim ümmetime ceza mı gelecek bunlarla? Yani sel felaketi mi, zelzele felaketi mi, fırtına afetimi mi, kum fırtınası mı diye dua ederdi. Yani ümmetini severdi. insanları severdi. Merhameti tavsiye buyururdu. Acımayı tavsiye buyururdu. Acımayana Allah da acımaz. Efendim e, merhametli olun tarzında pek çok e, tavsiyeleri vardı. Burada da e, bir kulun gönlünde beşere karşı yani tüm insanlara karşı merhamet olmasını işaret buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hepimiz beni Adem yani Adem aleyhisselamın evlatları olduğumuz için bir babanın evlatları olduğumuzdan kardeş olduğumuzdan, bütün insanlar kardeş olduğundan demek ki birbirimize karşı acıma duygumuz olmalı, sevme duygumuz olmalı, şefkat duygumuz yumuşak kalplilik duygumuz olması lazım merhametli olmamız lazım bütün beş yere karşı şimdi tabi burada hemen hatıra gelen bir husus var. Yani Müslüman bütün beşere karşı nasıl merhametli olacak? Dedelerimiz niye efendim savaşlar yapmışlar, cihatlar etmişler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aynı zamanda bir kılıç peygamberi, sahibi, seyf kılıç sahibi çeşitli harpler yapmış. Ama dikkat edilirse bu harpleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kendisine hücum edenlere karşı yapmış. Zalimlere karşı yapmış. Kureyş'in zalim müşriklerine karşı yapmış. Kendisini doğduğu yerinden, vatanından hicrete mecbur eden, Müslümanları işkence edip edip de bazılarını şehit eden, onunla da yetinmeyip hicret ettiği diğerlere da adamlar gönderip, orada da zararı devam ettirmek isteyen, ordular gönderip, Onları orada imha etmek isteyen insanlara karşı yapmış. Savunma maksadıyla yapmış. Kendisi güçlendiği, kuvvetlendiği zaman gitmiş Mekke'yi fethetmiş ama kan dökmeden fethetmiş. Affetmiş. Kabe'ye sığınanlar affolacak. Ebu Sufyan'ın evine sığınanlar affolacak. Savaşmayanlar affolacak. Onlara dokunulmayacak diye efendim ilan ettirmiş. Sertlik taraftarı komutanları görevden almış. Geri hizmete çekmiş. Yani kendisinin ne kadar merhametli olduğu tarihen sabit. Aynı zamanda biz Müslümanlara da merhametli olmayı tavsiye ediyor. Şimdi ben bir Müslüman olarak düşünüyorum. <gülüyor> e biz e, nasıl merhametli olacağız? Kimse bize merhamet etmiyor. Dünyanın her yerinde mağdur olan, mazlum olan, taşların arasına elde konulup kemikleri kırılan, öldürülen, hapse atılan, hakları çiğnenen, namaz kıldırtılmayan, sakal bıraktırılmayan, başı örttürülmeyen, işten atılan, efendim istilaya uğrayan toprakları gasp edilen, e, gasp edildiği, azınlık olduğu topraklarda kitleler halinde imha edilen hep Müslümanlar. Mazlum, mağdur. Yani ne yapacak? Tabii onlara ilk önce acımamız lazım. Yani dünyanın her yerinde mazlumlara acımamız lazım. Zulmü durdurmaya çalışmamız lazım. Bu yaptığımız yaptığınız şey doğru değildir diye efendim. önce zulmü durdurma çalışması yapmak lazım. Zulmün her çeşidinin karşısına önce bizim çıkmamız gerekiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Komisyonu veyahut falanca Yeşiller Partisi'nin milletvekili veyahut filanca filozof, filanca yazar, filanca kimse yani ondan önce bizim çıkmamız gerekiyor. Yani bu yaptığınız zulümdür, bak bu haksızlıktır, kan döküyorsunuz. Yani efendim balinaları korurken, hayvanları korurken, efendim vahşi hayatı, geyikleri, efendim tabiatı koruyor koruyayım derken milyarları harcarken insanları öldürüyorsunuz, bilerek yapıyorsunuz, saldırtıyorsunuz, milletleri birbirlerine düşürüyorsunuz diye çalışmamız lazım. Onun için. Mutlaka Müslümanın iç ve dış siyasetle ilgilenmesi gerekiyor. Dünya siyasetiyle ilgilenmesi gerekiyor. Hudutların içine sıkışmış bir Türkiye'yi ben çok ayıplıyorum. Yani dünya üzerinde söz sahibi olmalı, merhamet sahibi olmalı, haksızlıkların karşısında durmalı, haksızlıkları engellemeye çalışmalı. Onun için e, grup oluşturmalı, milletlerin içindeki merhametli şahısları kendi tarafına çekecek çalışmalar yapmalı ve acımalı. Zalime de acımak lazım. Peki zalime acıması nasıl olur? Bu zalim bu zulmü yaparsa Allah'ın kahrına uğrar. Cehennemde cayır cayır ebediyen yanar. Ben bunu zulümden kurtarayım, ikna edeyim. Zulümden vazgeçireyim, zulmü yaptırmayayım diye. Ona da acıyıp, onu da zulümden vazgeçirmeye çalışmak lazım. E, kafire de acımak lazım müşrike de acımak lazım. Neden? E bu kafir olarak ölürse, müşrik olarak ölürse yazık olur buna. Ebediyen cehennemde kalır. Cehennemin kapıları kilitlenecek, efendim dayaklanacak, efendim çivilenecek, örtülecek. Ebediyen cehennemde kalacak. Bunu ben küfürden kurtarayım, şirkten kurtarayım, yanlış ilançtan kurtarayım diye dünyadaki kardeşlerimize yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Allah razı olsun Avustralya'daki kardeşlerimiz radyo almışlar. Efendim, beni de çağırıyorlar. İşte e, konuşmalar yapacaklar. Radyo yani dünyaya e, sesini duyurma vasıtası. Sonra e, şeyde internette sayfa açmışlar, Homepage açmışlar. E, çok güzel hazırlamışlar e, bir kardeşimiz kızları. Amerika'dan bizimkiler e, bilgisayardan girdiler, efendim inceltiler. Bizden daha ileri, bizden daha güzel hocam bunlar dediler. Dedim, bak işte akıl akıldan üstün, el elden üstün. Ne kadar güzel çalışmalar yapıyor kardeşlerimiz. Tabi ifşaat çalışması, tebliğ çalışması, İslam'ı anlatma çalışması. Gezdiğim yerlerde gördüğüm hem Türk hem de başka milletlerden Müslümanlar, heyetler gördüm. İslam'ı tanıtmak için diğer diğer gezenler var. Bizim gibi durmuyorlar. Efendim, ekseriyet gibi çoğunluktaki efendim, böyle hiç İslam'la ilgilenmeyen, İslam'a yardımcı olmayan, gafil ve tembel Müslümanlar gibi değil. Çalışan çalışıyor. Çok güzel çalışılsa daha iyi sonuçlar alınacak. Tabii ben o çalışanları seviyorum de bir arkadaş dedi ki, hocam İslam'ı en iyi anlatmak konusunda en güzel şartlara sahip olan Türkler dedi. Yani ötekilere itibar etmiyor Avrupalı, Amerikalı ama Türklere daha başka bir gözle bakıyor dedi. Daha yakın e, giyim, kuşam, tavır, seda bakımından kendilerinden daha az farklı olduğu için, bir de tahsilli olduğu için daha çok dinliyor. Onun için Türklerin e, İslam için, İslam'ı tanıtma için çalışmalar yapması halinde onların İslam'a girmesi daha kolay olacak. Yani Müslümanlarıştırma çalışması Türkler tarafından daha iyi yapılacak diye anlattı. Ben de hak verdim. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle masrafları da efendim e, mali yönde işim e, hallederek en modern, en çağdaş efendim cihazları, vasitaları, araçları, te televizyonları, bilgisayarları kullanarak inşallah o çalışmaları yapalım. Uzun zamandan beri böyle geziyorum İsveç'te, Amerika, Almanya efendim Suudi Arabistan, e, İngiltere, Amerika falan Evliya Çelebi gibi geziyorum. E, öyle oldu bu birkaç aydır hareketlerim dedim. Bunu da benim yazımı duyan bazı Müslüman ülkelerin bazı sivri kafalı mutasıp efendim taraftarları vay evliya dedi. Efendim falan diye hop oturup hop kalkmışlar. Bizim arkadaşlar da demişler ki ya yazıyı 400 gün okursanız da yani Evliya Çelebi bir ilk tarihte seyahlık yapmış bir insanın ismi. Niye bu kadar gocunuyorsunuz evliya sözünden? Yani Kur'an-ı Kerim'de evliya yok mu? Allah'ın sevgili kulları yok mu? Ama burada o da kastedilmiyor. Tarihteki bir seyyahın ismi anılıyor diye biraz azarlamışlar. Yani anlayamıyor. Mutassıp yani katı, sert, e, sivri e, böyle bu tarzda olmaz. Merhametli olmak lazım. Acımak lazım. Sevmek lazım. Bir de alimlere saygı duymak lazım. Kendisinden daha çok bilgisi olan bir insana, İslam'ı daha iyi bilen bir insana saygısı olması lazım bütün Müslümanların ilminden dolayı. Çünkü Allah alimi seviyor. Öğrenciyi de seviyor. Onların da Allah'ın sevdiği kimseleri sevmesi lazım. Evet, öz ve sevgili kardeşlerim Merhamet çok güzel bir duygu yani şefkat acımak, efendim sevmek, iyiliğini istemek, onun için çalışmak çok güzel bir duygu ve her tarafa her tarafa uyarlanabilen herkese karşı kullanılabilen bir duygu. Kafire de merhamet var. O nasıl? Kafiri Müslüman yapmaya çalışmak. Zalime de merhamet var. O nasıl? Zalimi zulmünden engellemeye çalışmak. Cahile de merhamet var. O nasıl? Yazık bu cahillikten kurtulsun diye okulu açmak. Şimdi Amerika'da efendim arkadaşlarımız dediler ki camiler açıldı. Bundan sonraki safa okulları açma safhasıdır. dediler. Evet zaten cami ile okul birbirinden ayrılmaz. Dedelerimiz caminin yanına medrese yapmışlar. Medrese caminin parçasıdır. Eskiden caminin içindeydi, sığmadığı için kenarına yapıldı. Peygamber Efendimizin Mescidi Şerifi de hem mescitti hem medreseydi. Yani mektepti. En yüksek bilgilerin öğretildiği yerdi. Onun için e, elbette ilimle ilgili, öğretimle ilgili çalışmaların çok yapılması lazım. Hayran kaldım başkalarına. Kendi dinlerini, inançlarını, kendi evlatlarını öğretmek için ne kadar çok müessese kurmuşlar. Ve Hristiyanlara hayret ettim. Her köşe başında bir kilise ve her taraf efendim kilisenin malı ve son derece zengin ve sadece kilise değil ellerindeki mülkler okullar, hastaneler, üniversiteler, daha başka kütüphaneler, çeşit çeşit efendim tesisler, binalar ellerinde. Yazık. E bizde böyle değil miydi? Bizim dedelerimiz hayırsız mıydı? Hayır yapmayan insanlar mıydı? Hayır yapıyorlardı ama bizde hayırlar alındı efendim şeyinden koparıldı. Yani hayrı yapan insanın vakfediş amacından koparıldı. Amacının dışında kullanılmaya başlandı. Yıkıldı yani. Yıkılmaması lazımdı. İsteyenin, vakfedenin isteğine uygun hareket edilmesi gerekiyordu. O da bir acı durum. Tabii tarihi eserlere de acımamız lazım. Çevreye, ağaçlara, çiçeklere, efendim yeşilliklere, ormanlara acımamız lazım. Yanan ormanlara Yüreğimiz kan ağlıyor. efendim. Tahrip edilen erozyondan efendim, e, akıp giden çölleşen topraklara yüreğimiz kan alıyor. Yani merhametin hududu yok. Her varlığa karşı, her yaratığa karşı, özellikle beşere karşı, insanoğluna karşı merhametli olmamız gerekiyor. Birinci hadis-i şerif bu. Efendim, ikinci hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ahmed İbni Hanbel radıyallahu e, rahmetullahi aleyh Hanbeli mezhebinin imamı, önderi, müctehidi azam azim efendim. E, bu varak hadis alimiydi aynı zamanda Peygamber Efendimizden rivayet etmiş ki şu hadis-i şerifi: hurrime ale'n-nar heyyinin, leyyinin, sehlin, karibin minen Bakın bu da kısa bir hadis-i şerif. Ama anlattığım zaman anlamını siz de çok e, hayran kalacaksınız. Hurr-i Ma'lenler cehenneme haram kılındı. Yani cehenneme girmeyecek. Cehenneme atılmayacak. Azap görmeyecek. Azaba uğramayacak. Cehenneme birileri sokmak istese, itmek istese bile cehenneme girmesi yasaklandı. Haram kılındı. Olmaz böyle şey. Asla cehenneme girmez. Efendim yani cennete girecek. Muhakkak cennete gelecek. Asla cehenneme düşmesi bahis konusu değil. Kim? Nasıl insan? Külli heyyinin. Heyyin hafif demek. Böyle şey ehemmiyetsiz leyyinin. Leğin, yumuşak demek. Sehlin kolay demek. Karibin minennaz, insanlara yakınlık gösteren demek. Bu sıfatlara sahip her insan cehenneme haram kılınmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hepimizin nasıl Müslüman olması lazım? Yani biz İslam'ı biraz başka türlü anlıyoruz. Bu hadis-i şerifteki gibi düşünmüyoruz. Birçok kimse İslam'ı böyle sertlik gibi görüyor. Öyle algılıyor, o yanlış bazısı da öyle uygulamaya kalkıyor o da yanlış bak İslam hakkında Peygamber Efendimiz sıfatlar veriyor iyi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğine dair Efendim kelimeler sıralıyor heyyin önemsiz hafif böyle efendim e, e, kolay filan e, manasına gele, e, gelmek gelen bir sıfat efendim Müslüman heyyin olacak yani böyle misafir edilemez konuşulamaz yanına sokulunamaz, Efendim arkadaşlığını devam ettirmek son derece zor olan böyle Çetin bir insan olmayacak Kolay bir insan olacak ulaşılması yanına gidilmesi kolay bir insan olacak Çetin ağır sert Efendim böyle sıkıntı verici etrafına sıkıntı verici bir insan olmayacak Heyin olacak. Şöyle, yumuşacık, kolaycacık bir insan olacak. Leyyin ne demek? Yumuşak demek. Yumuşak huylu olacak, yumuşak tavırlı olacak, yum yumuşak bakışlı olacak, yumuşak tavırlı, sözlü olacak, efendim, sert olmayacak. Ama herkes, yani, bir de bakıyorsunuz, karşısındakine sanki düşmanmış gibi, öyle ağır sözler, öyle ağır tavırlar, öyle hakaretler küsüyor. Haram i Şerif'ten çıktık. Hicaz'da, geçtiğimiz senelerde yolda konuşuyoruz namazdan sonra. Sohbet ediyoruz. Yani yatsı namazının arkasından birisi bana mesleğimi sordu. Ben de dedim Türk İslam Edebiyatı Türk İslam Edebiyatı profesörüyüm dedim. Adam ondan sonra birkaç gün oralarda kaldık. ...bizi görünce yüzünü çeviriyor... ...hiç yüzümüze bakmıyor... ...efendim yanlış anlamış sözümüzü... ...sen diyor... ...yani e, ırkçılık yapıyorsun... ...bilmem e, böyle şey olur mu... ...İslam'da böyle şey yoktur diye... ...kalın kabalı anlamamış... ...yani insanın mesela... ...Türk edebiyatı değil de İngiliz edebiyatta... ...öğretebilirdim... ...yani İngiliz edebiyatı profesör de olabilirdim... ...o iyi Müslüman olma mane ki... ...Müslümanın her ilmi öğrenmesi lazım... ...fizik, kimya, matematik... Efendim şunu bunu hatta ne bileyim e, uzak doğu efendim e, gü, güreşlerini efendim savunma efendim sporlarını da idmanlarını da usullerini de öğreten bir hoca olabilirdim yani bu darılınacak bir şey değil ki adam sert adam anlayışsız Müslüman Müslüman'a darılmaz Müslümanın Müslüman'a darılması haram sert yani. Mesleğimi sordu. Mesleğimi de doğru düzgün anlayamamış. Efendim yanlış yorumlamış. Benimle konuşmama kalktı. Müslüman böyle olmayacak. Nasıl olacak? Kolay bir insan olacak. Yanına kolay yanaşılabilen. Efendim o haşin olmayacak. Yumuşacık olacak. Sözü yumuşak. Sert değil, savaş gibi değil. Efendim bakışı yumuşak. Tavrı sıcak olacak. Sehlin. Sehil de kolay demek. Yani Araplar birisi yanına geldiği zaman Merhaba derlerdi, ehlen ve sehlen derlerdi. Yani ne demek? Böyle geniş bir yere geldin, rahat et, Efendim, sana ehil olan, arkadaş olan, samimi olan insanların arasına geldin. Kolay insanların arasına geldin. Yani yanlarında yaşaması zor olmayan, kolay insanların yanına geldin. Ehlen ve sehlen derlerdi. Müslüman yumuşak olacak. Kolay olacak, efendim tatlı olacak. Bu e, kelimeleri az ama anlamı çok derin olan hadis-i şerifteki e, iyi Müslüman'ın sıfatlarını bir daha hatırımızda tutalım. Heyyin olacak, leyyin olacak, kolay olacak, yumuşak olacak, efendim sehl olacak. Efendim üç tane heyyin, leyin sehl, dördüncü sıfatta karibun, karibin Minenler insanlara yakın olacak yani yakınlık gösteren, insanların kendisinin yanına gelebildiği, insanlara sokulan insan olacak. Yani bu de efendim infiratta insanların yanına yakış tek başına yaşayan, kaşları çatık duran efendim böyle e, mahallede kimseyle selamlaşmayan, camide kimsenin yüzüne bakmayan, camiye gitmeyen, cemaate karışmayan Toplumsal çalışmalara iştirak etmeyen bir insan olmayacak. İnsanlara yakın olacak. Bakın ne kadar sıcak bir insan tipi istiyor Peygamber Efendimiz. Sokulgan, kendisinin yanına sokulunabilen, yumuşacık, tatlı, Efendim, geçimli bir insan tavsiye ediyor. Hepimizin öyle olması lazım. Maalesef Efendim bunun aksini görüyoruz. Maalesef tahammülsüzlük görüyoruz. Maalesef sertlik görüyoruz. Bunlar tabi İslam'a uymayan şeyler ama kimse bunu bilmiyor. Yani bu huyların üzerinde derin derin durmak lazım. Tabii aslında huyları insana, Müslümana öğreten yer neresi? Küçükken annesi öğretir. Annesinden babasından alır, aile terbiyesi diyoruz. Sonra okulda, mektepte öğrenmesi lazım ama böyle mekteplerde de e, okutulacak kitapları okutmaktan, müfredatı takip etmekten efendim e, böyle şeylere eğilemiyor hocalar. Sınıfların kalabalığından adet de olmamış. Belki ilgilenen, e, bu konulara eğilen öğretmenler de vardır ama e, umumiyetle ilgilenilmiyor. E, okuduk, kendimiz öğrenci olduk, büyüdük, öğretmen olduk, profesör olduk. E, maalesef bu gibi şeylerle ilgili bir çalışma yapılmıyor. Bu güzel ahlakın öğrenildiği, öğretildiği yerler tergahlar, tasavvufi merkezler. Oralarda edep öğrenecek, erken öğrenecek, güzel huy öğrenecek, sabrı öğrenecek, nefsi öğrenecek, şeytanı öğrenecek, efendim şükrü öğrenecek, işte böyle merhameti öğrenecek, leyin olmayı, heyin olmayı, sehl olmayı, yumuşak sokulgan olmayı Efendim, geçimli olmayı öğrenecek. E bunlar öğreti, e, uygulamalı öğretilir. Yani uygulaması da tasavvufi hayat. insanın tekkedeki arkadaşlarıyla, büyükleriyle, şeyhiyle e, yaşamı. Bunların hepsi şimdi horlanmış, kötüleniyor. Yunus kötüleniyor, Mevlana kötüleniyor. Tarihimiz Hacı Bayramı veliler, Hacı Bektaşi veliler kötülenmiş oluyor esas itibariyle. E, ne oluyor onun yerine? Diskotekler, barlar, pavyonlar, Kumarhaneler, kahvehaneler, bilordo, bilardo biler de salonları, langırt salonları oldu mu yani bu değişiklik? Güzel bir değişiklik mi? Neyi bıraktık, neyi aldık? Yani kötü şeyleri engellemek istiyorsak niye bu kumar ve efendim eğlence ve efendim daha başka kötülüklerin yapıldığı yerleri kapatmıyoruz? O zaman hürriyet oluyor da. Yani insanın dini hayatını Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmalar yaptığı yerler niye suç oluyor? Niye onların efendim üstüne varlıya niye onlar kötüleniyor? Niye onlar efendim halkın gözünden düşürülmeye çalışılıyor? Yanlış. Yani bunu devletin yaptırmaması lazım. Laikliğin gereği olarak yaptırmaması lazım. Bunlar faydalıdır efendim. Bak, Yunus efendim bizi yüzümüzü artıyor. Cihana sevdirtiyor. Mevlana bizi Avrupa'ya Avrupa'ya sevdirtiyor. Cihana tanıtıyor dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim. Evet, iki tane kısa kelimelerden oluşmuş efendim veciz efendim ama çok kıymetli hadis-i şerif okuduk. Birisinden merhameti öğrendik ve diğerisinden de başka insanlarla sokulgan, geçimli, yumuşak, tatlı, anlayışlı olarak efendim münasebette bulunmayı öğrendik. Bir hadis-i şerif daha okuyarak efendim bu cuma sohbetimi bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Amr İbn-i As radıyallahu anhuma'dan beyhakenin rivayet ettiğine göre bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuş Hulukani yuhibbuhum allahu ve hulukani yubgiduhum Allah. Ve, ve emmel lezani buhum allahu fessehhâu ve şeca'a ve emmel lezani yubgiduhum allahu fesu'ul huluk <vel buhlû> ve buhlu ve iza iradallahu Allah'u khayran hayran fi qada'i hawayicin nas sallallahu aleyhi Bu hadis-i iki iyi huyu Allah'ın sevdiğini, iki huyu iki kötü huya da Allahu Teala Hazretlerinin kızlığını peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Hulukani iki huluk vardır. Ani diye bitti mi? Tesniye sigası diyoruz Arapçada buna. İki tane demek. Huluk Huy demek, hulukani iki, iki huy. huma o ikisini sever. Kim? Allahu. Allah bu iki huyu sever. İki tane güzel huy vardır. Allah bu iki güzel huyu sever. Ve hulukani. Bunlardan ayrı iki tane de kötü huy vardır. Efendim, yugriduhuma o ikisine kızar. Kim? Allah. Allahu. Allah kızar. Fe lezani lezani yuhibbuhum Allahu. Allah'ın sevdiği iki huyun ne olduğunu merak ederseniz onlar fesaha ve şecaati, cömertliktir ve cesarettir. Allah cömertliği sever ve şecaati yani kahramanlığı, cesur olmayı, korkmamayı sever. Ve emmel lezani Allah'ın kızdığı, boz ettiği, sevmediği iki kötü huya gelince Ellezine o kimseler ki demek, ellezani o iki şey ki demek. Emmlezzani yübri duhuma, kızdığı iki kötü huya gelince, fesuul huluk. geçimsizlik, huysuzluk, efendim kötü huyluluk, başka insanlarla böyle anlaşamamak, barışamamak burada o manaya ve bu ve cimrilik. Ve ısa eradallah bi abdin hayran Allah bir kulun hayrını murad ederse ahirette e, mükafatı çok olsun, cennetlik olsun diye hayrını diledi mi? İstemelehü fi qadai insanların ihtiyaçlarını görmekte bunu çalıştırır. O yolda kullandırır. Ömrünü öyle geçittirir. İnsanlar muhtaç insanların yardımına koşturtur. Onların duasını aldırtır. Efendim mali bakımdan, bedeni bakımdan, ilmi bakımdan, dini bakımdan efendim her yönden onlara efendim destek olurlar ihtiyaç sahibi insanlara böylece Allah'ın sevgisini kazanırlar diye bitiriyor Efendimiz bu hadis-i şerifte e, sözlerini demek ki Allah'ın sevdiği iki huy varmış birisi saha cömert olmak Müslüman helalinden parayı kazanacak kazancına uygun bir nispette de eli açık olacak hayır yapacak iyiliklere hayırlara para ayıracak. Ben bu Amerika'da, Avrupa'da hayretler içinde kalıyorum. Bu Hristiyanlar çok hayır yapmışlar. Kiliselere çok vermişler. En güzel binalar, en alımlı, en görkemli, en sağlam, en mimari bakımdan karşısına geçilip resmi çekilecek. En güzel binalar, en güzel araziler. Onlar, bu neden oluyor? Cömertlikten oluyor. Cömert olacağız. Efendim işte ben zengin değilim de ondan cömert değilim. Hayır. Bir elması varsa, bu elmanın yarısını kardeşine veriyorsa, yarım elmayla gönül alma işini yapabiliyorsa, tamam. Bu adam cömerttir. Hatta olmayanın vermesi candan vermektir. Olan nasıl olsa kendi malım çok arkada var diye verirken kolay verir. Olmayanın vermesi daha zordur. Onunki daha da kıymetlidir. Yani miktar az bile olsa, olmayanın ikramı vermesi cömertliği nedendir? Canda, candandır. Olmayanın ki candan, olanın ki maldandır. Yani sengin olan da maldan dolayı verir. Ama şöyle veya böyle, Müslümanın mükrim olması, cömert olması lazım, eli açık olması lazım. Kendisinin sahip olduğu şeyleri olmayanlara Allah rızası için vermesi lazım. Para olarak vermesi lazım camiye vermesi lazım, fakire vermesi lazım, yoksula vermesi lazım. Açları doyurması, yoksulları giydirmesi lazım. Müslümanlara yardımcı olması lazım. Efendim, dünyanın her yerinde yardıma muhtaç bir sürü mazlum mağdur, boynu bükük, efendim gözü yaşlı insan var. Onların hepsi şey bekliyor. Onun için Müslümanın sevdiği huylarından birisi, Allah'ın sevdiği huylarından birisi cömertlik, Müslümanın cömert olması lazım. Az da olsa, çocuk da olsa, harçlığından da verse efendim herkesin bir miktar vermeye, küçüklükten alışması lazım. İki tane şekeri varsa bir tanesini arkadaşına versin çocuk küçük bile olsa. İkincisi ve şecaat. Şecaati de Allah sever. Şecaat ne demek? Şey olmak, atılgan olmak, cesur olmak, korkmamak. Yani korkmamadım, düşmandan korkmamak. Yılmamak, efendim, Müslüman günahtan korkar, Allah'tan korkar, cehennemden korkar ama e, düşmandan korkmaz, zalimden korkmaz, haksızın karşısında hakkı söylemekten korkmaz, efendim, e, savaş olduğu zaman savaştan kaçmaz, yani kahramandır, bahadırdır, alperendir, efendim, e, korkmaz, mazlumun yardımına koşar, şecaat sahibi, yani, efendim, cesur, atılgan ve e, hakkı destekleyici hayırı yapmakta, gözünü daldan budaktan esirgemeyen insan olması lazım. Allah bunu sever. Dedelerimizin hepsi öyle insanlardı. Allah bizi de öyle kahraman, şeci, şecaat sahibi kimselerden eylesin. Sevmediği huylar su-ul-kırk. Kötü huy. Aslında kötü huy yani bütün kötü huyların hepsi yüzlerce kötü huy vardır. Ama burada suul ül dediği zaman Efendimiz'in bu hadisi şerifteki muradı başka insanlarla geçinemeyen, serkeş, efendik başlı, huysuz, geçimsiz insan demek istiyor. Yani deminki hadisi şerifte de vardı. İnsanlara yakın olacak Müslüman, yani sokulgan ve onlarla ilişkilerini devam ettiren kişi olacak. Hoşuma gitti Amerika'daki bazı kardeşlerimiz toplumun başına geçmişler, derneklerin başına geçmişler, uluslararası ilişkilere geçmişler. Gayet güzel. dostlar edinmişler, çevre edinmişler. Öyle olacak. Böyle serkeş, geçimsiz, efendim kötü huylu, kimseyle geçinemeyen kimse olmayacak. Bir de buhul, yani bakhil olmak, yani cimri olmak, yani eli sıkı olmak, vermemek efendim gözde olup parayı çok sevip Hayır fırsatı çıktığı zaman bile parası olduğu halde bile efendim komşusu aç olduğu halde bile efendim arkadaşının ihtiyacını gördüğü halde bile cimrilik etmek bunu da Allah sevmez. Peygamber Efendimizin güzel huylarla ilgili daha nice nice güzel hadis şerifleri vardır ama böyle her sohbette birer birer ikişer öğrenmeliyiz ve uygulamaya geçmeliyiz. Demek ki bu sohbetimizde öğrendiklerimiz nelerdir? Efendim, bir, bütün insanlara karşı merhametli olacağız. İyisine de, kötüsüne de. İyisine merhameti desteklemek tarzında e, olacak. Müslümanın kötüsüne karşı merhameti de kötülüğünü engellemek tarzında olacak. İkincisi, Müslüman heyyin olacak, leyin olacak, sehl olacak, insanlara yakın olacak. Efendim, Cömert olacak ve kahraman olacak, cesur olacak, gözünü daldan butaktan sakınmayacak, yılmayacak, korkmayacak, efendim geçimsiz olmayacak, cimri olmayacak, eli açık olacak. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi en güzel huylar ile bezenmiş, efendim zinetlenmiş, en güzel huylarla olgunlaşmış, en güzel huylarla sahip olarak insanı kamil olmak efendim mertebesine yükselmiş, iyi tam müslümanlardan eylesin. Üzerimize kötü huylarımız varsa yardımcımız olsun. Kötü huylarımızı attırsın. Kötü huylardan bizi kurtarsın. Kötü huyleri değiştirmemizi nasip etsin. Sonunda kendisinin sevdiği Resulullah Efendimizin, efendim tarif buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflerin efendim eee çizdiği iyi insan iyi Müslüman olmayı, bütün insanlığa faydalı Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.